وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حَانَكَ لا فَهَمَ لَنَا إلَّا مَا فَهَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِيرْ لِي أَمْرِي وَحَلُّ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْرَهُ قَوْلِي فوبغره امر الى الله ان الله غفير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان وَاِسْتَقْبَلَ Değerli kardeşlerim Böyle bir pazar günü Ramazani Şerif'le karşılaşmış ve tanışmıştık. Bu arada bir gün var. Ramazani Şerife veda ediyoruz. Ramazan gitti kendi ikinci sonrasına yaslandı. Bazılarımızın hayatın ikinci sonrasına yaslandığı gibi Ramazan gittiği gibi bu sene de gidecek. Bu sene gibi ömür de gidecek. Ve biz de Ramazan'ın arkasından sahibi Ramazan'a ulaşacağız. Bir hadisi şerifte ifade buyrulduğu gibi Ramazan'ı idrak edip de Allah'ın mağfiretine masal olmayanlara da yazıklar oldu. Allah Resulü rağime en furracul buyuruyor. Ben değişik bir ifadeyle arz ettim. Ramazan gibi nefahati ünsün estiği bir ayı idrak edip insan Allah'a belli bir kurbiyet kazanmadıysa kendine yazıklar etti. Açtığı mesafeyi daraltamadı, kapatamadıysa kendine yazıklar etti önümüzde yaşayacağı seneyi, idrak edeceği seneyi bu Ramazan'la sağlama bağlamadıysa kendine yazıklar etti. Şimdiye kadar yapa geldiği bir kısım şeylerden, fena şeylerden sıyrılmaya, tecerrüt etmeye iyi bir karar veremediyse kendisine yazıklar etti. Şu ramazan Şerif'i arkada bırakırken veya onun ikindisini yaşarken Rabbim bize iyi kararlar verdirsin. Ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem bir iki üç asırdan beri hasretini çektiğimiz sadece lafının edilip durduğu bizim de röyalarıyla teselli olduğumuz gerçekten iyiye, gerçekten güzele, gerçekten hayra Gerçekten bereketi Allah bizi ulaştırsın. Hayırsızlık, bereketsizlik ve çirkinlik iflahımızı kesti. Bizi felç etti. Gerçekten ona susamışlığımızı idrak ettiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. İlkinde olduğu gibi, ilklerin rehberi yine imdadımıza Allah'ın inayetiyle yetişsin ve onun arkasında başlamış nazmedilen şu ahir zaman şiirini o şiiri nazmetmeye iktidarı olan şu nesilleri Allah tamamlattırsın, muvaffak eylesin. Küçük bir hamleyle ile i Ruh sallallahu aleyhi ve sellem, muhammed Ahlak'ın yeniden topyekün insanlığın hayatına hakim olması her zaman bahis mevzu olabilir. Her zaman mukadder ve muhtemeldir. Ama küçük bir gayret, az dişimizi sıkmamız ve bu mevzuda ilklerin yaptığı gibi biraz fedakarlık ve tam temsil. Onun oynadığı gibi hakikati oynama ve ben zaten bu derste Rabbimin inayetiyle onun Kur'an'ı temsili yani Muhammed'i ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem onun ruhaniyetine dehalet ederek Rabbimin engin inayetine sığınarak arz etmeye çalışacağım. Her zaman sizi aldatmış olmadan çok endişe duydum. Derim derim de yanlış şeyler dersem ve bunu bana sorarlarsa sonra ne derim ben? Anlatır anlatırım da kalplerin kapıları açıktır fakat benimki sonuna kadar kilitlidir. Ben güçlü bir göndermece, bir nakile sahip değilsem, onlar ne kadar alıcı olurlarsa olsunlar, almaşları ne kadar sağlam olursa olsun ve bunu bana surarlarsa ne derim? Bu endişeyi her zaman ruhumda yaşadım. Dilerim, Rabbim sizin niyetlerinize göre sizi mükafatlandırsın. Bize çocukluğumuzda derlerdi ki, teveccüh edilen şeyin büyüklüğü bir yönüyle mühimdir. Fakat bir yönüyle teveccüh edenin niyeti mühimdir. İnsan şöyle güzel çizgiler bırakmış, güzel çizgilerle kendisini gösteren pis bir çamura, imanı nazar ede ede onda bile aradığını bulabilir. Siz isterseniz meseleye bu zaviye'den yaklaşabilirsiniz. Çeyrek asırlık bir kısmınız ve şimdilerde de büyük bir kısmınız belki bir çamura böyle imanı nazar ettiniz. Ben de rahmeti her şeye yeten ve kendi beyanında benim rahmetim kasabımın önündedir diye kendini bize anlatan Rabbimin o ummanlardan daha engin, daha derin, daha geniş rahmetine sığınarak diyorum ki, benim dar düşüncelerim, dar hissim, dar ifadelerim içinde değil. Fakat sizin samimi, yürekten ve te derin teveccühlerinize göre, niyetlerinize göre, bu niyete sahip olanlara şimdiye kadar ne vermiş de onu versin. Bazen öyle sağlam bir niyetle siz, i̇bn Abbas'ı dinliyor gibi, Hz. Şuayb'i dinliyor gibi insanların iftihar tablosunu diyemeyeceğim, o meselenin, o iltibasın en küçüğüne bile kalbimin tahammülü yoktur. Onun gölgesinin altında bulunduğumu bile söylerken ayağ ederim. Ama belki de pek çoğunuz yine öyle saf yürekle, temiz bakışlarla, konsantre olarak bir yalanın çehresine bakarken o sadıku masluktan hasıl olan şeyleri Allah size lütfedebilir. Varsın bu da bir yalancının tesellisi olsun. Çok defa bunalınca siz de belki bazılarını nazar alır öyle dersin. Senden başka kimsemiz yok ya Resulallah deyip teselli oldu. Allah Allah Bizim için her şeydir. Bu o inşallah bizimle beraberdir. Fakat şu insanlar arasında, mahlukat içinde rehber olarak, nuru bize gösteren insan olarak, hakikata gözlerimizi açan insan olarak, Hz. Muhammed'den başka kimsemiz yoktur. Ve biz sırtımızı ona döndük. O günden bugüne de hep kimsesiz kaldık. Şöyle derlerdi yetiştiğim yerde. Her kimsenin vardır kimsesi. Hiç kimse yoktur kimsesiz. Bugün biz kimsesiz kaldık. Ey kimsesizler kimsesi. Rabbim bizim müinimiz olsun. Lütfedince olur. Biz de onun enisi celisi olalım. Hazreti Muhammed'in ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem. bana biraz da öyle işar etmişlerdi ama şu saksağın sesiyle dahi olsa onun iklimine girmeyi doğrusu ben de yürekten çok arzu ediyorum yalancılıkla dahi olsa onun içinde kurulup oturduğu veya mübarek ruhaniyet şehbalaştığı, alemde bende yalancılığımla öyle dahi olsa dolaşmayı her şeye tercih ederim. Sanki o aynı zamanda benim gönlümün isteğiydi, onun ahlakı anlatılsın derken. Düşman ona düşman, gönlümüz çok rencide oluyor. Suç onda değil, suç onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Çeyrek asırlı kısa bir zaman içinde yarı yer onun sesini duymuştu. Beşerin beşte biri, Lebbe-i Kiyya Allah deyip karşısında dize gelmişti. Ama biz duyuramadık. Düşman gemi az yağmış. Esirdikçe esiriyor. Ve ona onun dünyasına salyalar atıyor.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 Hazreti Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı celili anılırken dudağını yalayan insanlar var. Gözyaşlarını Ceyhun'a eden insanlar var. Ne 14 asır onu unuttura bilmiş, ne de şu 2 3 asırdan beri şom ağızların bir kısım saf derun başkalarını alet ağızlarla bir araya gelip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 Kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk. Demek ilk defa kadem bastı gönül tahtına. Allah Resulü ilk defa röyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona hoş geldin ya Resulallah diyoruz. Gönül tahtına hoş geldin Sultanım.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 Bütün kalpler Muhammed diye atsın sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü varlık onunla başladı. Hadis olarak zayıf olsa da evvelu ma halakallahu nuri. İlk yaratılan Allah'ın yarattığı benim nurumdur. Ve varlık bir şiir gibi onun adına bestelendi. O varlık için ille-i gaye oldu. Şimdiye kadar varlığın belli devrelerden geçmesi adeta ona ulaşmak içindi. Hazreti Adem'lerden Nuhlara yuvarlandı geldi. Hazreti Hudlara yuvarlandı geldi. Salihlere yuvarlandı geldi. Seyyidine Hazreti İbrahimlere yuvarlandı geldi bir top gibi varlık. Maksat onlar değildi. Onlar bir vazife yapıyorlardı ve bu vazife çok mukaddesti. Ama onlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya giden koridoru açıyorlardı. Nizami'nin dediği gibi topu onun ayağına doğru atıyorlardı. Kaleye atacak koyudu. Sözü söyleyecek koyudu. Şiiri söyleyecek koyudu. Kafiyeyi koyacak koyudu. Varlık onun adına bestelendi bir şiir gibi. Hükmü sonunda bir kafiye gibi geldi. ''Küntü Nebiyen ve âdemü mütecendilun beynel mâ'i ''Ben peygamberdim.'' Hz. Adem çamur ve su arasında yuvarlanıp duruyordu. Henüz o çamur ve su faslını bitirememişti. Ama ben peygamberdim. O Allah'ın ilminde peygamberdi. O Hz. Adem'den evvel vardı. O Hz. Adem'den evvel plandaydı, programdaydı. Onun için yine ı İyaz alleme Marib'in ifade ettiği gibi Tövbe yanıp tutuşan Hz. Adem günahdan canı yanmış ve zelleden diyeyim. Ey Yüce Nebi bana hakkını helal et. Günah dedim. Zelleden canı yanmış. Ve terbeyle dudaklarını ıslatmak istediği an diyor ki cennetin kapısında Hazreti Muhammed Mustafa'nın ismi gözüne ilişti. Sonra şöyle dedi. Zayıf da olsa Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine beni bağışla. Cenabı Kola dedi sen nereden biliyorsun Hazreti Muhammed'i? Seyyidina Hazreti Adem buyurdu ki cennetin kapısında baktım la ilahe illallah vası biten bu cümleyi Muhammedur Resulullah takip ediyor. İsmine, ismine bu kadar yaklaştırdığının nezdindeki kıymetini anladım. Anladım ki evvel gelenler bu mertebeye ermediği gibi sonradan gelenler de eremeyecektir o mertebeye. Ve işte biz o mübarek sultanın kapı kullarıyız. Kulları olduğumuz devlet yeter. Ruhun şad olsun Süleyman Celebi. Hizmetin kıldığımız izzet yeter diyor. Biz o büyük kapının kapı kullarıyız. Fakat onu cihanlara değiştirmeyiz. Öyle bir devlettir ki cihan hükümranlıkları koşsa ayağımızın ucuna gelse. Fakat onun kulu olmayı biz her şeye tercih ederiz. Arseteciyim sultanların O'nun hakkında söylediği sözleri. Allah Celle Celaluhu içinde bir katkımız olmadan bizi o sultana kapı kulu eyledi. Kim bilir nisbi O'nun kapısında niceleri sultan olacak. Başkalarını haline imrendirecek nice büyük insanlar yetişecektir. Ümidimiz Rabbimizin rahmetinden Reca'mız inşallah içinizden onu tam temsil edecek, onun ahlakını tam yaşayacak ve yeniden bize muhammedi bir dünya yaşatacak. Yüzlerce, binlerce insan yetişir. Yetişir de bizi mutlu eder. Onun ahlakı derken, onun hususiyetlerini anlatmak zaten mümkün değil. Onlara anlatmak için binlerce kitap yazmışlar. Onun hususiyetleri Kur'an'ın hususiyetleridir. Tefsir onun hususiyetlerini anlatıyor bu yönüyle. Hadis kitapları onun hususiyetlerini anlatıyor. Şehler onun hususiyetlerini anlatıyor. Ahlak kitapları onun hususiyetlerini anlatıyor. Tasavvuf kitapları onun hususiyetlerini anlatıyor, terbiye kitapları onun hususiyetlerini anlatıyor. Değil, o koskocaman deryayı getirip sizin gözünüzün önüne akıtmak, sinelerinize ve dimalarınıza akıtmak, onun fihrisini bile burada size takdim etmek mümkün değil. Ahlakı, onu anlatmak için mücelletler ister. Herkes bir vadide, meşrebine, anlayışına göre, onu bir tarafta ahlakıyla yorumlamış, işte Muhammedi ruh demiş, işte Muhammedi mana demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakı aliyasını anlatmak da mümkün değil. Zira cüvd desen, cömertlik desen o rüzgar gibi, varlığını tıpkı yaprakları savuran rüzgar gibi önüne katar, sağa sola savurur, tohumlar gibi. Şud desen arkadan saha gelir, saha desen adalet gelir, adalet desen zühd gelir, zühd desen ismet gelir, iffet gelir, ahlakıdır onun, sadakat gelir, vefa gelir. Hangisini anlatacaksınız? Her biri bir cilt kitap ister. Hele benim gibilerin ne haline uygun ne de haddidir. Onun hecelemesini yapmaya çalıştım bir camide. Bir sene baktım ki yetmeyecek. Ve onu anlatırken de kastım onu anlatmak değildi. Gerçekten o mevzuda onu çok iyi tanıyanlardan birisinin dediği gibi evvela temsilen Hasan bin Sabitin sözünü naklediyor. Ve Muhammedtu Muhammeden bi makalati Velakin medaptu mukalleti bimuhamedin peygamber şairi diyor ki ben sözlerim Hz. Muhammed'i sena etmedim fakat onun mübarek namı celili benim sözlerimin içine girince ben onunla sözlerimi sena ettim yüksettim ve çağın dev düşünürü bu noktadan hareketle vema medaptu Kur'an bimukalleti velakin madahtu makalati bil qur'ani ben Kur'an-ı Kerim'i sözlerimle senâ etmedim, yükseltmedim. Fakat o benim sözlerimin içinde olduğu için benim sözlerime güzellik kazandırdı. Ben sözlerimi Kur'an'la sana ettim. Gerçek odur ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eğer konuşmanın, mevizenin mevzuu ise mevhize ondan bir şey istifade ediyor. Onun ikliminde cereyan eden her şey güzellik kazanır. Eğer size de, sizin dimalağınıza da, gözlerinize de oradan yalancı dahi olsa bir güzellik esip geldiyse şayet ona aittir. Onun dünyasından esip gelmiştir. Allah ahir ömrümüze kadar, son dakikamıza kadar onun dünyasında yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Ahlakını anlatamam da ve ne diye ahlakını anlatacağım dedin diyebilirsiniz. Anlatamayacaksam ne diye dedim? Yine de ondan bir parça alıp o parçanın da sadece Rabbimin inayetine dayanarak ana ettiği ölçüde sadece bir parçasını iktidarımın altından kalkabileceği hususlarını kaç tanesini size arz edebilirsem işte o kadarını Rabbimin inayetiyle arz etmeye çalışacağım. Ayşe validemize dediler ki Müslim rivayet ettiği bir hadis-i şerifte "Akhberini ya umma" Ma khulu sallallahu aleyhi ve sellem bize haber ver Resulullah'ın ahlakı nedir? Anamız buyurdular ki Ema tikraunel Kur'an. Kur'an okumuyor musunuz? Na'm. Hulukul Kur'an buyurdular. Hazreti Muhammed Mustafa ahlakı Kur'andı. Yani o Kur'an'ı temsil ediyordu. Yani insanı yaratan ve sonra insanın davranışlarını düzene koymak dünyasını düzene koymak, ukbasını mamur etmek için, kelam sıfatından Kur'an'ı gönderen Allah, arızasız temsilini Hz. Muhammed Mustafa'ya yükledi. Kur'an bağışlasın, öyle bir tabir caizse, Kur'an senaryosunu hazırlayan Allah'tı Celle Celalihu Ve varlığa baktı, onun özünü, hulasasını, safisini, Mustafa'sını seçti sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu sen oynayabilirsin dedi. Gel arızasız temsil et dedi. O onu bize temsil etti arızasız. Varlık sahnesinde, arkasında temsile kabiliyeti olan yiğit arkadaşlarıyla en küçüğüne ruhumuz feda olsun. Arızaya meydan vermedi. Kur'an'da tasih edici ifadeler vardır. Sevcile habibim, öyle oynama, şöyle oyna onu. Çünkü bir şeyi çok iyi oynatmak için başında durup bütün yanlışlara karşı, o yanlışları Kemal hassasiyetle takip eden bir yazar gibi böyle bir benzetmeden dolayı da benim Rabbi rahimim, Rabbi rahim diyorum, rahmetine seniyorum, beni bağışlasın. Ama. İslamiyetin arızasız ve kusursuz, Kur'an'la gelen İslamiyetin, Allah Resulü'nün sünnetiyle gelen İslamiyetin arızasız temsil edilmesi vazifesini Allah Hz. Muhammed Mustafa'ya yükledi. Demek ki onu kimse götüremeyecekti. Ben burada nebiler arasındaki nispetten bahsetmem doğru değil. Ama Allah buyuruyor. Ve Allah ﷻ bize bir yol O peygamberlerin bazılarını bazılarından üstün yol Üstün kılmış. ﷻ Musa üstündü. yol İbrahim üstündü. ﷻ Mesih üstündü. yol Nuh üstündü. ﷻ Muhammed Mustafa üstünlerden de üstündü. ﷻ Allah Celle Celaluhu ismi Azam'dan gelen Kur'an'ını en yüce ahlakı, en yüce hayat tarzını, en yüce nizamı ve ahirete götüren en mükemmel yolu, ahireti mamur kılan en mükemmel disiplinler mecmuasını Hz. Muhammed Mustafa ile temsil ettirdi, arızasız olsun. Ve o kadar arızasız temsil edildi ki, o ahlak, o anlayış, o nizam, o disiplinler mecmuası Bugün bile aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen, Talihimize rağmen, bir kısım sellerin gelip yolları götürmesine rağmen, köprülerin yıkılmasına rağmen, bağların, bahçelerin bozulmasına rağmen, harabelere rağmen, yıkılmış hanumanlara rağmen ve otsuz çöllere rağmen iki adım öteye atsanız onu bulacak gibi geliyor size zannediyorum. Zannediyorum benim gibi arkadan olan birisi bile az daha dişini sıksa, hayalinde adımını atarken Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaşacağı ve onun telkin ettiği o mübarek o yüce ahlakı yaşayacağı düşüncesini veya hayalini veya rüyasını görmekleri. O kadar mükemmel temsil edilmiştir ki o yüce ahlak. Bugün bile az dişini sıkanlar arızasız onu bulup yaşayabilirler. Bunu demek istiyordum. Belki karıştırdım. Az dişini sıkan sahabinin arkasında yerini alabilir. Bu istidrada arz ediyorum. Çok büyük iddia sayılabilir. Vebali bana çok büyük iddia sayılabilir. Sahabinin arkasına bir cemaati götürme. Ama gördüğüm şeyler, hissettiğim şeyler, onun da ahir zamana dair verdiği beşaretlerle onları yan yana getirince, ben çok çehrelerde onun temsil ettiği yüce ahlakın, yüce hayat tarzının yaşanabileceği ümidine kapılıyor, onu çok defa görüyor gibi oluyor, ya bu mevzuda beşaretlerin, müjdelerin kanatlarıyla kanatlanıyorum hayat. Ümit ediyorum büyüklerin verdiği müjdeye binaen inşallah o ali ahlakı sizler de onun arkasındaki insanlar gibi temsil edeceksiniz. Sözüm şuydu. Kulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'la Allah yeryüzünde bir nizam vaz edecekti. Bu nizamı Hz. Muhammed Mustafa ile temsil etti. Sadece meseleye bir ahlak şeklinde bakmamak lazım. Her şeyi yaratan Allah, hilkat prensipleri içinde, insanların hayatını tanzim etmek istiyordu. Bunun için Kur'an'ı gönderdi. Ve Kur'an'ı temsil etmek için de Hz. Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Enbiya-i Ruhuna karşı saygısızlık olmasa şöyle de diyebilirdim. Hazreti Nuh'u göndermedi, Hazreti İbrahim'i göndermedi, Musa'yı göndermedi, İsa'yı göndermedi. Vücudumun zerratı adedince insanlığın iftihar tablosu üzerine ve sonra da onların üzerine Allah'ın salat ve selamı olsun. Göndermedi. Bu yüce vazifeyi temsil için Hazreti Muhammed Mustafa'yı gönderdi ve amamızın sözünü öyle anlamak lazım. Hulukul Kur'an. Onun temsil ettiği şey Kur'an'dır. Hulukunuz Kur'an olsun. Onun için yine bir hadisi şerifte hadis kriterleri açısından tenkite uğrayabilir. Tahallaqu bi ahlakillah. Allah Kur'an'la kendi ahlakını bize işledi. Kendi ahlakını Hz. Muhammed'le temsil ettirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Muhammed de şöyle dedi sallallahu aleyhi ve sellem, تَخَلَّقُوا بِأَحْلَاقِ اللّٰهِ Siz de Allah ahlakıyla ahlaklanın. Yani Kur'an'ı yaşayın. Yani Kur'an'ı Muhammed'i ruhla temsil edin. Temsil edin. Ayaklar altında çiğnenen başlar kalsın doğrusun. Temsil edin. Ezilmişlikten kurtulun. Temsil edin. Zilletten kurtulun. Temsil edin. Aziz olun. Aziz olma yoluna girdiniz. Bu aziz olmayı ikmal ve ihtimam edin. Ben sadece ahlakından bir kesit alıp arz edeceğim. İlmi Kur'an-ı Kerim Seyyidin Hazreti İbrahim anlatırken "Le'avahum halimun lehalimun avahun munib" diyor. İbrahim bir halim, avah, munib Öyle ahuvah eder, öyle inlerdi ki, öyle dönerdi ki, durmadan Allah'a döner. Durmadan kendini ayarlar. Acaba bir eksiği var mı bunun der. Yine ayarlar. Daima inabe içindeydi. Hep yüzü Hakk'a karşıydı. Hakk'a müteveccihti. Müthişti. Ve ahuvahla çevresini inletirdi. Ve Halim'di. Halim, Avvah, Münib'di. Oğlu, Ulama sultanımızın babası İsmail gulam-ı halimdi. O da halimdi ama bir gulam-ı halimdi. Hazreti Muhammed'in ruhunu taşıyordu. İlim babasından ona bir küçük parçacık kalinde intikal etmişti. İsmail'e tutunsaydınız Allah'ın salat ve selamı efendimizin gönlünün üzerine olsun. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ulaşacaktınız. Ve bir başka nebi Halim-u Reşit'ti. O da tam rüştünü ispat etmiş. Hak ve hakikatı olduğu gibi görmüş. Hak ve hakikatı kâmet bağlasına uygun temsil ediyor ve alemi de davet ediyordu. Ama benim efendim, Ayşe validemizin sadece güzellik mevzuunda buyurduğu gibi ''Felev semi'û fi mısr-ı evsâ fe Lema bezeni, fi seum Yusuf, fəmin nakti, lavazaleyxan, orayina jabinə, laa thernə fi alqat'ı el qulub, alaydi diur. Fələv semg'ü fi Mısır, avsafə xudhi. Eğer Mısırda Yusuf aleyhisselamı görünce ellerindeki bıçakları parmaklarına çalan, dudaklarına çalan o kadınlar benim efendimin ruhlarını görselerdi yanağının güzelliğini görselerdi, benim efendimin çehresini görselerdi, ellerindeki hançerleri ellerine değil, sinelerine saplarlardı, diyor. Cami, o kendisine ait ifadelerle ''Mukarrer eski dili para para mükerdent'' ''Eger Cemal-i Nurdi'de sözüyle Ayşe validemizin bu sözünü anlatmaya çalışıyordu. Eğer... Evet, benim efendim, benim efendime, efendimize bana intisar ettirince korkuyorum. Onun kameti adına meseleyi aşağıya çekmiş olurum. İnsanlığın efendisi, insanlığın iftihar tablosu. Hatta artık bizim için mütare, bir ünvan olmuş ona, sultan-ı enbiya. Hatta son şairi şehrimizin ifadesiyle, peygamberler peygamberi, çok defa belki dedik, Üzerinde durulması gerekli olan bir husus. O peygamberler peygamberi miydi? Münakaşası yapılabilir bu meselenin. Fakat sultan embiya enbiya olmasının münakaşası yapılmaz. O halimler halimiydi. Allah ona mübarek adından iki at koymuştu. Harisun <müf> aleykum <mü'mine> raufur rahim. Rauf kimdir? Rauf Allah. Şefkat eden, rahim kimdir? Mahlukatı rahmetiyle gözeten, kollayan, şu zemini rahmetiyle onların istifadesini açan ve cenneti rahmetiyle onların maddi manev istifadelerini açan, rahim kimdir? Allah! Allah bu iki ismini ona veriyor. Hz. Muhammed, raufdur ve rahimdir. O halimler Halimet. Hayatı bunun canlı şahitleriyle doludur. O dağlardan daha ağır bir yükün altına girdiğinin şuurundaydı her zaman. Hüküm vermek bana düşmez. Kur'an'ın altına giren zat, Kur'an'la beraber dağlardan ağır bir yükün altına girdiğinin şuurundaydı. Ve buna katlanmaya da kararlıydı. Bunu yerinde hilm ile kucaklayacaktı yerinde sabrıyla kucaklayacaktı yerinde şefkatle kucaklayacaktı yerinde tevazu ile kucaklayacaktı yerinde şecaatla kucaklayacaktı dengenin insanı olarak muvazenenin insanı olarak o bunları kucaklamaya kararlıydı ve kucakladı da kandan irinden deryalar karşısına çıkıyordu hakaret görüyordu hırpalanıyordu tecavüze taarruza uğruyordu Sadrı, sinesi geniş o insan. Bütün bunları o hilim atmosferinde eritiyordu. Atmosfere çarpan şihaplar gibi bütün şiddetler ve hiddetler onun tertemiz iklimine çarpıyor ve tuz buz oluyordu. Ümmetinden olduğu iddiasıyla başının ucunda durmuş, onun taksimini seyrediyor. Siyer, tarih, bunu Buhari Müslüm ittifakla rivayet ediyorlar. Zülhüveysir'e dedikleri saygısızlığı temsil eden bu insan Allah Resulü'nün taksimine karşı İdil diyor. Peygamber adaletli ol diyor. Peygamber'e adaletli ol demek ne kadar ağırdır. Kim olsaydı zannediyorum orada Hazreti Ömer gibi Da'ni adrib hunuka fazel münafık derdi. Bırak beni şu münafıkın kellesini alayım derdi. Ve niceleri belki bir yay gibi gerildi. Allah Resulü hiçbir şey demedi. Fakat dudaklarından siyerin hep bir hüzünlü, üzün ifadesi olarak, üzüntü ifadesi olarak kaydedeceği şu sözler döküldü. Men ya'dilu zalem adil. Lekt kibtu ve hasirtu illam adil. Ben de adil olamazsam kim adil olacak ki? Kaybettim. ''Hussana uğradım, adalet edemedim''se, dedi. Ama başka biri bunu anlatırken şu sözlerle teselli olduğunu görüyoruz. Kur'an, kıssalarının hikmetlerinden bir tanesi de, maruz kaldığı musibetleri tahvif etmek, o yolda yalnız olmadığını, önden de aynen yaşadığı şeyleri yaşayarak, yaşamak üzere gelip geçenlerin bulunduğunu, Allah o kıssalarla anlatmak suretiyle o temiz gönlü teselli etti, tesellide bulundu. O da o gün şununla teselli oluyordu. Rahim Allahu Musa. Lekad uziya ekser min haza fasabr. Musa'ya Allah'ın merhameti bol bol merhameti olsun. Benim katlandığım şu şeylerden daha fazlasına maruz kaldı ve sabretti diyor. Onun büyüklüğü bir büyüklük daha koyuyor ortaya. Haddimiz mi Musa ile onu tartmak ama Ama ifade edeceğim. Ne desem öyle anlaşılıyor ki yanlış söyleyeceğim. O benim efendim. Musa ile teselli oluyor. İhtimal ki Hazreti Musa onu tanısaydı onunla teselli olacaktı. <Gülüyor> Übey bin Selul bu ismi söylerken tarihi bir sürü hadiseyi birden hatırlarsınız. Mesela Uhud'da Müslümanları kuvey maneviyelerini kırmak üzere arkasındaki adamları çekip giden bir münafıkı hatırlarsınız. Mekke ile Medine arasında mekik dokuyup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezdirmek baskı altında tutmak için. Hep müşrikler hesabına çalışan bir münafıkı hatırlarsınız. Ve bunların ötesinde hele onun hatırlattığı bir şey vardır ki, belki şimdiye kadar yüz defa arz etmişimdir, yine de aklıma gelince tüylerim diken diken olur. Peygamber hanımına fenalık isnat eden, iftira eden bir münafıkı hatırlarsınız ve bu iftirayı Medine içinde mahkes bulması için lazım gelen her türlü gayreti gösteren iki yüzlü, iki tipli, iki tenetli o devrin bir münafıkını hatırlarsınız. Ve siz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tanıdığı andan itibaren bir lahza bile ihanetten geri durmamış. Hatta Medineye dönersek azizler yani kendileri münafıklar, zeliller yani Peygamber ve arkadaşlarını oradan çıkaracaklarını söyler ve Allah Resuluna bu ulaşınca çok müteessir olur. Bütün bunlardan sonra bir gün ölür bu. Allah Resulü oğlu gelir çağırır. Bir yiğit oğlu vardır ki Allah Resulünün arkasında Abdullah. Gerçekten Allah'ın kuludur. Yiğittir. Babası Medine'ye girmek istediği zaman Resulullah'tan özür dilemedikten sonra Medine'de bir binanın gölgesini sana tattırmam der baba. Yiğit bir evlattır. Onun hatırına mıdır? Onun hilim ufku mudur? Müsamahası mıdır? ''Babam vefat etti ya Resulallah'' deyince gider yanına. Ömer ilişir. Münafıktı ya Resulallah. Size arz ettim ya. Bunları Ömer daha iyi biliyordu. ''Şuydu ya Resulallah'' ''Şuydu ya Resulallah'' ''Şuydu ya Resulallah'' deriz. Allah Resulü onun Kur'an-ı Kerim'i öyle anlaması Öyle diyor bize hadis kitapları. Anlama mevzuunun münakaşısını yapacak halimiz yok. Fakat çok küçük şeyleri dahi refeti, şefkati, mürüvveti ve hilmi adına değerlendirmesi açısından çok önemlidir. Allah bana Kur'an'da şöyle buyurdu. İstağfir lehum evla testagfir lehum in testagfir lehum sebğine marreten فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ Buyurdular ki, Allah bana istiğfar et veya etme. 70 defa istiğfar etsen dahi Allah affetmeyecek. Buyururlar ki, eğer 70'ten fazla istiğfar etmemle Allah'ın onu affedeceğini bilsem ben onu yaparım diyor. Hanımına istatta bulunan insan, Uhud hezimetine bir bakıma sebebiyet veren insan, Allah Resuluna ve arkadaşlığına haşa zelil diyen bir insan. Kendisine iyilik yapma fırsatı düştüğü zaman, onu değerlendirmesini bilen ve o fırsatı kaçırmayan insan. Ve mezarına kadar da onun cenazesine gider veya cenazesinin kılınacağı ana kadar. Nihayet cenazesini de kılacaktır. Seyyidini Hazreti Ömer arkadan çeker. Gayurdur. İzzetlidir. Allah Resulü'nün onurunu düşünüyordur. Münafıklara karşı müsamahsızdır. Kendisinde bile, yer yer kendi tasavvurları, kendi yorumları ve kendi tevilleri içinde onun rüyasını gördüğü zaman sarsılmış ve kendisini affetmez hale gelmiştir. Arslanlar! Onu bir de bizim yorumlarımızla değil, onu Kur'an anlayışıyla, Peygamber saygısıyla kendi yorumları içinde ele almak lazım ki ona aklımız ermez. Neydi Ömer'in derdi? Niçin Allah Resulü'nün o münafıkın namazına gitmesini istemiyordu? Onu Ömer bilecek, Allah bilecek, Allah Resulü bilecektir. Ne var ki cenazenin başına Allah Resulü dikelince وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأَبَدًا bu ebedi ölümlü ölenin namazını kılma. O ebedi ölmüştü. Çünkü o ahirete inanmıyordu. Hapsi o ah kabri ebedi yokluk düşünceleri içinde geçirecekti. O ebediyetten nasipsiz olacaktı. Onun için cennet yoktu. Ve Kur'an diyordu ki bu ebedi ölümlü ölen insanın namazını kılma. Ve işte o zaman Efendimiz kim bilir Nasıl bir inkisar içinde geriye çekiliyordu. Allah'ın emirleri karşısında öyle deriz. Boynu kıldan inceydi. Allah emredince aman Allah'ın emrettiği nice şeyler vardı ki onları yapıyordu ama bir tarafa çekiliyor Çıkır hıçkıra ağlıyordu. Çünkü o halimdi. O halimlerden de halim. Mekke müşrikleri ona etmedik şeyi bırakmamışlardı. O kadar ki bir gün dertli Ayşe validemiz geçmişe ait olup bitenleri sorunca kavmünden çok çektim ya Ayşe demişti. Ama bilmiyorum ki çok çektim deyip sonra Taif hadisesini anlattığı şu vakadan başkasını da anlatıyorum. mu? Onun çektiği şeylere dair her meseleyi biz sahabe-i kiramdan duyuyoruz. O çekti ama aynı zamanda onları sinesine de çekti. Sinesine bastı ve unuttu. Kavminden çok çekti. Hani siz yine hatırlarsınız, başına namaz kılarken Kabe'nin karşısında, dedesinin bina ettiği, Hazreti İbrahim'in bina ettiği Kabe'nin karşısında namaz kılarken Mübarek başına işkembe koyanları hatırlarsınız. Hani kendi şehrinde seyyidin Hazreti İbrahim ve İsmail'in kurduğu Kabe'de o Kabe'nin binalarının gölgelerinde gezerken başına taş toprak saçıldığını haşa belki yüzüne tükürükler atıldığını haşa dövüldüğünü tartaklandığını hatırlarsınız. Hicret ettikten sonra bile rahat bırakmayanları hatırlarsınız. Habeşistan'a gönderdiği arkadaşlarının arkasından insan gönderip onları yeniden Mekke'ye celbetmek isteyen o Mekke'nin, o katı kalp bir insanın kalp katılığını anlarsınız. Hicret ederken arkadan takip edip başına yüzlerce deve koyan Çin'le sineleri atan, Mekke müşriklerinin düşmanlıklarını anlarsınız. Bedir'de karşısına çıkan, Uhud'da pek çok sahabeyi şehit eden, Hendek'te gelip Medine'nin etrafını saran ve bu fırtınaların çoğunda asabından çok sevdiği kimseleri o fırtınaların alıp götürmesine vesile teşkil eden Mekkeli'yi anlarsınız. O Hamzaları, Mus'apları, İbn-i Cahişleri hiçbir zaman unutamadı. Hatta vefatından az evvel yine görüyoruz. Onların başlarına dikildi. Selamun aleykum dâre kavmin mûminin ve inna inşaallâhu biküm lâhikun dedi. Selamlarını takdim etti, ziyaret etti. Yahud-ı cemil olan o insanları andı. Onların anılması lazım geldiğini bize ihtar etti. Anılmalı o insanlar! Onun yolunda olanlar, yol vuranlar, yolları şehrah yapanlar, Muhammed'i ruhusallâhü vesselam tam temsil edenler, anılmalı anılmaları lazım geldiğini de bize hatırlattı, ihtar etti. Mümkün değildi Hamzayı musab unutmaları, ama onlar yapmışlardı. O günün eli kanlı insanları yapmıştı. Bir gün idbar ihvale dönmüştü. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi وَتِيْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ O gün onlara idi. Bir gün geldi günler, Allah günleri oldu. Efendimizin oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü ışıktan ordusuyla geldi Mekke kapısına dayandı, sardı, ihatı etti. Kan dökmek istemiyordu. Mütevazane Mekke'den içeriye girdi. Korkuyorlardı. Ettiklerini bulacaklarından korkuyorlardı. Şirretlikten dolanıp başlarına dolanacağından korkuyorlardı. Hala tanıyamamışlardı. Bu 20 senelik onun mücadelesinde hali onu tanıyamamışlardı. Onun affı safını akıl erdirememişlerdi. Hilmini bilemiyorlardı. Onu tanıyan Hazreti Ali'ye müracaat etmiş ve öğrenmişlerdi. O karşılarına çıkıp, benden ne bekliyorsunuz dediği zaman ahlü'l kerim veya İbnu ahlü'l kerim sen kardeşimizin oğlu veya ker kerim şerefli bir kardeşsin diyeceklerdi veya Seyyidine Hazreti Yusuf'un dediği şeyi diyeceklerdi Hazreti Ali'nin talimiyle tallahi laqad aleyna kasem olsun ki Allah seni bize tercih etmişti. Sen üstündün. Ama biz bunu anlayamadık. Seyyidini Hazreti Ali tanıyordu. Ve bu yolu onlara Hazreti Ali gösterecekti. Onun için Allah Resulü Mekke'nin bütün kapıları açıldı. Başlardaki ayaklar ayağa inince o mahrur başlar iki büklüm olunca işte o zaman ente Ahul Kerim veya İbn Ahil Kerim dediler. Tallahi laqat Allah söylediler. Ve Allah Resulü de sallallahu ve sellem onlara "İzhabu entumu tulaqa ve ala tasrib aleykum el-yevm yagfirullah lekum ve hu erhamur dedi. Bugün kınama yoktur. Bana ettiğiniz şeyleri yan sayıp dökecek değilim. Çektirdiklerinizi anlatacak değilim. Gidin hepiniz hürsünüz diyordu. İşte o zaman anlıyorlardı. Ve böyle yapmakla kalplerin kapılarını bir kere daha zorluyordu. Belki en sırlı, en sihirli anahtarı kullanıyordu. Affedilmeleri düşünülmediği bir noktada onları affetmek suretiyle kalplerine taht kuruyordu. Ebu Süfyan'ın dediği gibi bütün direnmelere rağmen o o buz gibi kalpleri eritiyor, taht kuruyor, onların gönüllerine giriyordu. O en sert, o güne kadar en mütemerrit görünen insan bile hanımıyla birkaç dakika sonra gelecek, iki müklüm olacak, diz çökecek, o güne kadar nefret ettiği şeyi söyleyecektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah ahir hayatımıza kadar son saniyelerimize, aşirelerimize kadar bu mübarek cümleye sadakat içinde kalmayı iyi bizlere lütfeylesin, muvaffak eylesin. Hilmin sadece bir yanını, bir parçasını ancak arz edebildim zannediyorum. Etmem mümkün değil. Çünkü hiç olmazsa ahlakından üç dördünü intikal ettirdikten sonra vefakar dostlarının Vefa ifadelerinden, bir küçük kesit. Ve aynı zamanda, insaflı düşmanların sözlerinden iki laf etmek istiyor. Ve Sinem Yaralı, çok gönül koyuyorum dediğim mevzuya, dikkatlerinizi istirham etmek istiyorum. O Halim'di ama, İhkâk'ı hak etme mevzunda da muvazene insanıydı. Halim olması, yumuşak olması, Hakkın yerine getirilmesine mani değildi. Aynı zamanda o ihkaka hak edeceği ana kadar da aslan gibi kükremesini bilirdi. Ve aslında onun peygamberliğine delalet eden hususlardan bir tanesi de budur. Alabildiğine yumuşaklık yanında, alabildiğine hakperestti ve sertti. O her şeyi salıveren bir yumuşak değildi. Kesip biçen bir sert de değildi. ...o hakkı yerine oturtacağı ana kadar... ...hak adına sertti. Ayşe validemizin ifadesiyle... ...bir hak çiğnendiği an... ...aslan gibi kükrerdi. O onu... ...yerine oturtacağı... ...yani ikka hak edeceği ana kadar da... ...dinmezdi. Şu halim insan... ...o halim insan... ...aynı zamanda çok şefkatliydi. Fakat şefkati... ...dini mübin İslam'a ait... Hiçbir meselenin terkine sebebiyet veremiyordum. O bir taraftan çok şefkatli, çok yumuşak. Kur'an diyor ve ma erselnâke illa rahmeten lil alamin". Başka değil, seni alemlere rahmet olarak gönderdim.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 Hiçbir meselenin terkine sebebiyet veremiyordu. O bir taraftan çok şefkatli, çok yumuşak. Kur'an diyor: "Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin." Başka değil. Seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Alemlere rahmet. Kur'an alemlere rahmettir. Kur'an Hz. Muhammed Mustafa ile temsil edilmiştir. Alemlere rahmet denince Hz. Muhammed Mustafa'yı Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir. Çünkü Kur'an onunla temsil edilmiştir. Kur'an ona gelmiştir. Kur'an'ı bize, ruhlarımıza o duyurmuştur. Kur'an'ı ondan, onu Kur'an'dan tebliğ edileni tebliğ edenden, tebliğ edeni tebliğ edilenden ayırmak mümkün değildir. Ve işte ona bütün beşeriyet medyundur. Hatta bütün varlık medyundur. Yine Şifa-i şerifte kağıt iyi der ki, bir gün Cibrilli oturuyordu. Hel kemin hadi rahmeti şeyun. Cibrille dedi ki Allah Resulü, bu rahmetten sana da bir şey isabet etti mi? Cibril masumdur. Cibril baştan cennetliktir. Cibril baştan Allah'a yakındır. Fakat Allah Resulü buyurur ki. Hal acabak min hadi rahmeti şey? Nam ya Rasulullah, kentu axşa alaakıba, fakamınd. Ben de akıbetimden korkuyordum. Bir zamanlar bir şeytan da vardı, ama baş aşağı yıkılıp gitmişti. Sanki bu yok orada. Fakat ben de akıbetimden korkuyordum. Kur'an benim hakkımda teminatla geldi. Nutağın ve memin dedi o çok itaatkar, muta tam teslim tam inkiyat içinde <Yayım> la yasun allâhe mâ ve yef'alûne mâ yu'merun çerçevesiyle verilen hakikatin içinde ve sonra da emin akıbetinden korkmaya lüzum yok emin diyor o alemlere rahmetti kafir de ondan istifade etmiştir mümin istifade etmektedir Ediyor. Günümüzün müminleri edecektir. Ve onu tam temsil ettikleri zaman o abu hayat kaynağının ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ve demin bir münasebetle arz ettim. Harisun aleykum. Size çok haris. Onun gözünde nesiniz bir bilseniz, bir bilseniz nesiniz? Kim bilir, eğer Allah halimize ait perişaniyetleri onun ruhuna duyuruyorsa selati selamları duyurduğu gibi ve selati selamlara ve aleykümselam dedirttiği gibi eğer perişan hallerimizi de ona intikal ettiriyorsa kim bilir ne ızdıraf çekiyordur nasıl üzgündür çünkü yine hadislerde görüyoruz ki cennete girdikten sonra ümmetinden bazılarının günahlarıyla cehenneme du Doldurulduğunu duyunca cennette durmayacak, dışarı çıkacak, başını yere koyacak, ya karışa geçecek, mahşerde yapacak dünyada yaptığı gibi, o zaman yapacak mahşerde yaptığı gibi. Kim bilir ne kadar mütesir olacaktır. Ama o yüce ruhu üzmemek, tasalandırmamak için ihtimal. Rabbim, göstermek murat buyurduğu şeyleri gösterir. Belki şu camide sizin halinizi gösterir. Belki ileriye matuf mealinizi gösterir. Ama katiyen melalinizi göstermez. Onu üzmez. Ümid ediyorum. Harisun <gülüyor> Bil aleykum bilseniz. Nesiniz onun gönlünde ve gözünde? Sizi adeta gözünden kıskanır. Haris tabirini kullanıyor Kur'an-ı Kerim size karşı çok hırslıdır. Amanın bunlar zayi olur diye kalbi dir, dir, titrer. Aman hepsi olsa, aman inansalar, bir yerde tadil ederken فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يفِ اَسَفًا Şu Kur'an-ı Kerim'e inanmadıklarından, şu sözler sözüne inanmadıklarından dolayı ke'essüf'ten neredeyse kendini öldüreceksin. ...kendini öldürecek kadar üzüntü duyuyordu. Tasa içindeydi. Bu Allah Celle Celaluhu tadil buyuruyor. Ve Rauf Rahim ben o noktaya getiriyorum. Mü'minlere karşı o ra'uf ve rahimdi. Ağlayanla oturur ağlardı. İnleyenle oturur inlerdi. Sadece insanlarla değil. Sadece insanlarla değil. Onun sözleri içinde... Bir kadın bir kediyi bağladı, salı vermedi ki kendi ihtiyacını görsün, yesin, karnını doyursun. Evde tuttu, o yüzden o kadın cehenneme girdi buyuruyor. Ve bir bahiye, iffetini tam koruyamayan bir kadın, işte böyle bir sıkışıklığa maruz kalmış, bir köpeğe su verdiğinden dolayı da bağışlayın. Allah Celle Celaluhu ona istikamet verdi, düzeldi. ...ve sonra da cennete girdi buyurur. O bütün mahlukata... ...derin bir şefkat nazarıyla bakar. Onun şefkatine... ...ondan sonra kimse ulaşamamıştır. Ondan evvel ulaşılamamıştır ki... ...ondan sonra ulaşılsın. Umanizmada nereye gidilirse gidilsin. insanlıktan nereye gidilirse gidilsin. O iş ne seviyede temsil edilirse edilsin... ...en büyük temsilciler ancak onun kapı kulu olabilirler. Bilmu'minîn er-Raûf er Müminlere çok şefkatlidir ruhu. Buyuruyor ki bir gün "Lâ edhulu's Bunu da yine muteber sahih hadis kitapları rivayet ediyor. "Fe esma'u bukâ's sabî fe etecavvezu fî salâtî." Evvela şunu arz edeyim, aklıma geldi. Buyuruyor ki, herkesin bir şehveti var, bana da ibadete karşı şehvet verilmiştir buyuruyor. Şehvet sözüyle anlatıyor. Siz şehvete açık bir alemde, başka şeyler kollar, başka şeyler takip edersiniz. Yani bana o alem açıldığı zaman, ben yatağı da, döşeyi de, yemeği de, içmeyi de terk eder, kalkar kendimi ibadete veririm. Ve haline bakın. Ya Ayşe yatakta Müsaade ediyor musun bana Kalkıp Rabbime ibadette bulunayım Yanımda olmanı her şeye tercih ederim Ama Rabbinle ibadetin arasına da girmek istemem Namaz şehveti verildi buyuruyor bana Demek ki biz yerken içerken Ve beşeri bedeni başka şeylere karşı Alaka duyarken nasıl bir kısım zorlayıcı şeyler altında bulunuyoruz. Çekici şeyler altında, itici şeyler altında bulunuyoruz. Beşeriyetiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetü taata karşı böyle itici şeyler, çekici şeyler altında karşısında bulunuyor. İbadet şehveti verilmiş. Onun için bir namaza durunca artık ayrılmak istemiyor. Yine o benim anam Ayşe validemiz İki rekat öyle namaz kıldı ki La el en husnihin ve tuulihin diyor Güzelliğini ve uzunluğunu biz şöyle deriz Ne sen sor ne de ben söyleyeyim Öyle bir namaz kıldı ki Bir başka sahabi sanki buna izah getirir Bir rekatta Bakara suresi i cellesini Ali İmran'ı Nisa suresi i cellesini okudu Ne zaman secde edecek diye bekliyordum Secde etmiyordum La tesal an husnihin ve tulihin. Evvela onun Rabbimize ibadeti, taata karşı tavrını, ibadet aşkını, hatta şehvet sözüyle arz etmeye çalıştım. İbadet ihtiyacını bir tarafa koyun ve sonra da şu söze bakın. İşte bu sözden insanlara karşı, arkasındakilerine karşı şefkati anlamaya çalışın. La'atkulü fi's salati ve ana uridu en utilaha. Namaza giriyorum. Girerken çok uzun bir namaz kıldırmak istiyorum. Bir de arkada bir çocuk çığlığı duyuyorum. Anasının ona karşı hafakan ve heyecanlarını düşününce şu sözle ifade ediyor. Ona göre belki kıldığı o namaz geçiştirmedir. Namazımı geçiştiriyorum. Bir an evvel o çocuğun ağlamaları dinsin diye. Şefkat kahramanı! İbadet aşkı o! Rabbimizin huzurunda iştiyakı o! Ama bir çocuk çığlığı duyunca namazını rükümlerine farzanı eda ederek yerine getiriyor bir an evvel ana sonu kucağına alsın barına bassın sesini kessin! Şefkat insan! Allah o şefkatle bizi serfiraz kılsın! Onun o hilmine de, onun o şefkatine de Ramazan'da suya susadığımız gibi hususiyla şeker manazına müptele olanlar için çok önemlidir. Acıktığımız gibi, onu da yine onlar bilir. Gelirken de öyle düşündüm. Ebu Hüreyre'ye bir defasında diyorsun ki açtım ya Ebu Hüreyre. Ben bunu sadece söylüyorum, ağlıyordum. Onun ne demek olduğunu şimdi anlıyorum. Canım çıksın. O ne açlıktı ki... ...ayakta namazını kılamıyordu da... ...aşık olduğun namazını... ...oturana kadar etmeye çalışıyordu. Demek onu da anlayamamışsın. Şefkati sadece insanlara değil bir seferden dönüyordu. Asabından bazıları bir kuşun iki tane yavrusunu aldılar. Ana kuş Allah Resulünün başında pervaz edip durunca bilmiş gibi sanki. Bunu kim böyle tedirgin etti? Öfkelenerek söyledi. ''Rudduha ve ledeyiha ileyiha'' buyurdular. ''Götürün çocuklar, yavrularını yuvasına koyun. Bunu kim tedirgin etti?'' diyordu. Büyük bir cinayet işlemişler gibi onlara hitap ediyor ve sert bir edayla yavruların yuvaya konmasını onlardan istiyordu. Mahlukata karşı dahi derin bir şefkati vardı. Bir vesileyle arz etmiştim. Bir bahçede Aç bırakılmış bir devenin perişaniyetini görünce, gözleri yaşlarla dolmuştu. Hayvanata karşı dahi o kadar merhametli, o kadar şefkatliydi. Size kim bilir nasıl şefkatlidir, nasıl merhametlidir. Öyle bir sultanı, Sa'di'nin bostanda dediği gibi, geminizde, dümende gördükten sonra siz ne bahtiyar insanlarsınız. Zannediyorum ahirete iddihar ettiği o şefaati uzmasıyla çoklarını el uzatacaktır o gün. Her peygamberin kabul olmuş bir duası vardı, el açınca Allah kabul etmişti. Sanki diyor, ben burada onu taslamam istemedim. Zira öte çok önemli, zira öteye çok iyi inanıyordu, zira öteleri çok iyi biliyordu. Ben onu ahirete bıraktım. Orada kullanmak üzere O şefaattır buyuruyordu Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti Ümmetimden Günah-ı Kebair işleyen neredir benim şefaatim Ve biz hepimiz Derecesine göre Günah-ı Kebair işlemiş insanlar olarak kendilerimizi Kendimizi düşünüyor O Şefaat kevserinden diyeyim Kablarımıza ve kaç kase boşaltma lütfunda bulunmasını iyiliksever, ihsansever, merhametten hoşlanır o sultandan bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, hilm dedim, şefkat dedim. Belki bu hususta onun şefkati adına, hilmi adına Söylenecek, arz edilecek çok misal vardır ama ben diğer hususları da arz edebilmek için müsaadenize sığınarak onu da geçmek istiyorum. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Deminki şey de ettirdi. Ayşe Validemiz Taif. Taif seyahati, efendim, Efendimiz için hicran doludur. Ebu Talip vefat eder, Hadice Validemiz de vefat eder. Her gün gelip mübarek başını soktuğu sıcak bir yuvası vardır. Sıcak bir hayat arkadaşı vardır, o yükün çoğunu sırtlanmıştır. Dertleri bölüşür anamız adet onunla, çok büyük bir kadındır. Cevahir Kadri'ni Cevher-i olmayan bilmez, onu da ancak Efendimiz bilir. Ayşe'nin akrabalarına dahi hayatının sonuna kadar vefa borcuyla hep adeta iki yükümlüm olduğu saygılı kaldı. Hadice büyük bir kadındı. Allah'ın binlerce rıza ve üzerine olsun. Ama bu kadın yaşını doldurmuş. Zaten insanların iftar tablosundan 10-15 yaş kadar büyüktü. 60'ını aşmış. Üzerinde 5-10 sene Efendimize gelen peygamberliğin çilesi vardı. Aşınmış, yıpranmış, malının benalını kaybetmiş. O zengin aile artık boş sofranın başına oturup kalkıyordu. Ve dünya kapılarını açıp ardına kadar ona haydi sen de dışarı demişti. <gülüyor> Cennet kapılarını açmış ona buyurun etmişti. Ama ortada yalnız kalan efendimiz vardı. ...bir hayat arkadaşı vardı... dertleşiyordu, taati efkarda bulunuyordu... ...işte o da gitmişti... ...çile işkence ızdırap maruz kalınca... ...eve gider Hatice ile teselli olurum diyordu... ...artık evde Hatice yoktu... ...Ebu Talip düşünürken... ...o da uhul edip gitmişti... ...artık Ebu Talip de yoktu... ...onun için... Başka yollar tutuyor, araştırıyor. Başka kapılar zorluyordu. Acaba Taif dedi, Taif'e gitti. Aradığını bulmak şöyle dursun. Ebu Leheb'lerle, Utbelerle, Şeybelerle, Ebu Cehillerle temsil edilen şiddet, hiddet, üfke, kin ve nefret Efendimiz'den evvel Taif'in yamaçlarını sarmıştı. Çoluk çocuğun sinelerini sarmıştı. Oraya gitmesiyle beraber başına taşların yağması bir oldu. Alkan içinde döndü. Taif'ten hasret ve ızrab içinde döndü. Hiç iflah etmediler. Hiç aman vermediler. Ayakları öyle yarılmış, şakır şakır kanlar akıyordu. Medine'ye doğru kilometrelerce koştu arkasına bakmadan. Vardığı yere vardığında belki şaşırmıştı bu kadar mesafeyi nasıl katettik. Ellerini kaldırdı Allah'ım inni eşku dahafa kuvveti ve havvaanı Allah'ım kuvvet ısıından zafat düştüğüm ve insanlar tarafından Horlandığımı sana şikayet ediyorum diyordu en büyük acılar karşısında presslenirrken bile paletler altında ezilirken bile Muazeneyi kaybetmeyen Muazene insanı Allahümme inni aşkı ta'fa kuvveti ve hevâni alen nâs Zaafa uğradığımı İnsanlar tarafından horlandığımı Sana şikayet ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Ente Rabbul Mustad'afîn wa ente Rabbi Sen zayıfların Rabbisin benim de Rabbimsin, İlâ mentekilini Beni kime bırakıyorsun? İla aduvvin baidin yetecehemuni Em ilâ aduvvin karibin melektev emri Şu yüz eksiten uzak düşmanlarıma mı Yoksa barına döneceğim Ve benim üzerimde hakimiyet kurmak isteyen Beni ezmek isteyen yakın düşmanlarıma mı bırakıyorsun? Allah Onu hiçbir düşmana bırakmayacaktı Bırakmamıştı Daha ilk günlerde Ve duha mesajıyla ma vedda'aka rabbuka ve mâ Allah sana ne darıldı Ne de seni terk etti Etmemişti Ve başında bir bulut Cibril beleri vermişti orada Ya Muhammed Allah'ın selamı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım vücudumuzun zerratı adedince ve senin ilmin adedince insanlığın iftihar tablosu ve hali üzerine salatu ve selam olsun. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Buyurdular ki, isterlerse akşabeyni iki tepenin adı. Taif halkının başına koyabilirim, İsterlerse. dediğini duyduk, şikayetini işittik, eğer mürafa olacaklarsa mahkumların başına bu dağı indirelim. İşte o zaman, o akşe beyni kendi başında hissetti. Dağ taiflerin başına konacağını duyduğu an, sanki dağ kendi başına inmiş gibi hissetti hissetti de ve şöyle dedi: Senelerce sonra dahi olsa, bunların soyundan bir tane inanacak insan çıkacaksa, takip et, kutsi takip et, Işık ordusu dikkat et. Bunların soyundan senelerce sonra dahi, ışık ordusundan bir fert çıkacaksa, hayır ya Rabbi diyordu. Sen busun. Sen bu olmalısın. Beşer bu ruha muhtaç. Senin yollarında seni gözleyenler bu ruha muhtaç. O çok kısa zaman sonra bu güzel ahlakıyla biz bir şey diyemeyiz ki ona Alvar İmamı'nın ifadesiyle seni vasfede vasfedecek ve saf Hazreti Kur'an Nuri saf Meleküttü olan asnaf Cemalen hayran değil mi? Diyordu. Ve inneke lefi huluk-i nazim Diyor Kur'an. Allah diyor. Ah benim sevgili Habibim. Sen ahlakın en yücesi, en halifü üzerinesin Hilmin öyle Şefkatin böyle Tevazuun bir başka senin. Mahiyet ve tevazu senin yanında onların da sözü mü olur? Sen öyle bir tevazu gösterdin ki, dost ve düşman tevazunun karşısında iki büklüm oldu. Tevazu gösterdin demek sana zahit olur. Çünkü sen gerçekten büyüktün. Çünkü büyüklerde büyüklüğün alameti iki büklüm olmaktır. İşte sen de aslında onu oluyordun. İçtimai hayatta senin için açılan pencereden görünmek için Boyunu göremeyenlere karşı iki müklüm oluyordun ki Nur cemalini görsünler Çünkü küçüklüğün alameti tekebbürdü O sende yoktu, fersah varsa uzaktı Şeytan ahlakı rüyanda dahi senin rüyana girmemişti Tevazu onun bir başkaydı eğer sahabeyi kiram o kadir şinas insanlar ona karşı saygıyı bir hakkın yerine getirmeselerdi, saygılarını yerine getirmeselerdi onu onların içinde onlardan bir fert zannederdiniz tanıyamazdınız tefrik edemezdiniz ve edemiyorlardı da bir bedevi içeriye giriyor Muhammed hanginiz diyordu sallallahu aleyhi ve sellem zira o bir minderde istisnai. Bir kanepede, bir taburede bile oturmuyordu. O kadar ayrı değildi. Arkadaşlarından, ondan ayrılmayan arkadaşlarından o kadar ayrı değildi, beraberdi. Hicret esnasında Medineli dostları onu Kuba'da karşıladılar. Orada istirahat buyururken güneş başına vuruyordu. Ve seyyidine Hazreti Ebu Bekir çok da benziyordu tarifini duyduklarına göre görmemişler Ebu Bekir o zannediyorlardı böyle bir iltibastan çok rahatsız olan Hz. Ebu Bekir eline kaptığı bir yelpazeyi başının ucuna dikildi başında sallamaya başladı ta anlaşılsın ki oturan peygamberdir arkasındaki de ona tabidir eğer yer yer ona karşı kendi yerlerini göstermeselerdi Ashabı içinde onu tanımak, kortaya çıkarmak mümkün değildi. O kadar onlardan bir insandı. O kadar onların içindeydi. Arkadaşlarımız, arkadaşlarınız sizin en küçüğünüze kıyam ederler. Bazen bir yanlışa kıyam ederler. Bazen bir hataya kıyam ederler. O bundan o kadar rahatsız idi ki kıyam edince kendisine çok rahatsız olurdu. O dünyaya teşrif edince kıyam etmemesi gerekli olan çok şey yıkılmış yerin dibine batmıştı çok şey de canlanmış yeşermiş ve ayakların üzerine doğrulmuştu o bir yere teşrif edince değil sadece orada mevcut olan insanlar ölüler bile kıyam edip kalkmalıydı bu seyrinin o yanık edayla Launasebat <gülüyor> سَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُ عِذَمَا eğer onun getirdiği mucizeler Şanı kadar büyük olsaydı Onun mucizeleri ondan çok küçüktür Mübarek adı Çürümüş kemikler üzerine okulunca O kemikler bile dirilirdi diyor Öyleydi o. Öyleydi Hiç öyle olmasaydı onun eliyle ölü gönlümlerimiz böyle dirilir miydi? Hiç öyle olmasaydı, 14 dört sonra bile sahabi timsali, sahabi gölgesi bir cemaat meydana gelir miydi? Öyleydi Çıkarma yarabbim Yalancı çıkarma yarabbim ayağa kalkıyorlardı ona ayağa kalkılmalıydı fakat onun tevazu anlayışına mahviyetine edebine samimiyetine büyüklüğüne uygun gelmiyordu o onlardan bir insan kendisini görüyordu la takumu kema tekumul acim acemlerin büyüklerini ayağa kattığı gibi bana ayağa kalkmayın zannediyorum en çok rahatsız olduğu şey kendisine yapılan kıyamdı bir gün birisi sen Hz. Musa'dan hayırlısın deyince buna çok mütesir olmuştu beni Musa'dan daha hayırlı göstermeyin duyurmuştu bir gün neye bina'm bilmem beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin diyordu oysa ki o Sultan enbiya olması itibariyle biz Ahir zaman peygamber olması itibarıyla biz çoktan onu o peygamberlere tercih ettik. Her şeyi onda gördük. Sultanlar sonradan gelirler. Önce gelenler ona teşrifatçılık yaparlar. Ona çoktan inandık. Ama bununla beraber o beni Yunus bin Metteye tercih etmeyin. İşte bu hari müslim. Beni Musa'dan hayırlı tutmayın. İşte bu hari. O daima tevazu içinde yaşadı Hazreti Ömer diyor ki hacca gidiyordum Allah cümleye nasip etsin geldim istizanda bulundum gidebilir miyim Umre'ye dedim hacca gidebilir miyim ya Resulallah bana şöyle dedi ya ahi eşlik nivi duayke kardeşim beni de orada duadan unutma Ömer diyecektir ki anh, Dünyalar bana verilseydi bu kadar sevinmezdim Kardeşim Beni de duadan unutma diyecektir Allah Resulü'nün Desem ki duaya ihtiyacı yoktu O dua ediyordu O zaten bir dua insanıydı Duaya ihtiyacı yoktu demek Saygısızlık olur Ama o hiç duadan dur olmuyordu ki Başlayın, ihtiyacını gördüğü yerden dışarıya çıktığı andan itibaren başlıyordu. Birine bir şey konuşmuyorsa her makamın, her mekanın, her halin, her davranışın ayrı bir duası vardı. O durmadan dua, dua yalvarıyordu. Onun duaları taşları eritirdi. Hiç cennet olmasaydı onun duası yüzü hürmetine Allah o cenneti yaratırdı. O öyle dua ediyordu ama tevazuya bakın ki Ömer'e diyor radiyallahu an kardeşim beni de orada duadan unutma arkadaş yap şerik kıl beni de duana diyecektir aklından zoru olan bir kadın geliyor bir gün sahabinin müşahidesiyle huzuru risalet fenahiye görülecek bir işim var gelip onu görür müsün diyor ve Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem, ...hiç onu kırmadan kalkıp arkasına takılıyor. Çamaşırımı yıkanacaktı bilemiyorum. Çünkü siyer bir şey demiyor. Çocuğunun beşiği mi sallanacaktı bilemiyorum. Evine su mu götürülecekti bilemiyorum. Çarşıdan bir şey almıştı da götürememişti bu kadın. Onu mu götürtürecekti Allah Resulü'na bilemiyorum. O sokaklar arasında dolaştı dolaştı dolaştı. Gitti o acüze kadının ihtiyaçlarını gördü geldi. O kadar samimi, o kadar işten, o kadar mahviyet içinde o, o kadar insanlardan bir insandı Allah Resulü Mekke fethi dedim de onun da çok hatırlattığı şeyler var Etmişler, çekmiş, yüklenmişler, katlanmış Baskı göstermişler, sabretmiş, göğüs germiş Mekke fethine sıra gelince bir merkupla içeriye giriyor Hayatında hep bindiği bile çok mütevazı oldu. Çok mütevazı oldu. Sahabi Mekke'ye girerken onun halini şöyle anlatıyor. O kadar iki müklüm olmuştu ki, Üzerine bindiği merkubun, Üzerindeki eğerin kaşına anlı diyecek gibiydi. Zira Allah'ın şehrine giriyordu. Zira Kabetullah'a doğru gidiyordu. Oraya girerken Allah'ın hoşuna gitmeyecek, tavırlar ondan çok uzaktı o da o tavırlardan çok uzaktı onun bu seni hayatını hayatı seniyesini değerlendiren bir batılı der ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayata adımını attığı andan itibaren çıkacağına kadar hiç tavrını değiştirmedi yani ile ifade ediyoruz nasıl büyük musiki şinaslar başladıkları perdede başarıyla bitirirler işi Mevzu, Hazreti Muhammed Mustafa bu peygamberlik vazifesini başladığı perdede başarıyla bitirdi. Hayır öyle değil. Yanlış, bu söz bir yönüyle doğru eksiği var. Onu tamamlamak lazım. O bir vefa borcudur bizim için. Hazreti Muhammed Mustafa başladığı bu vazifeyi katlayarak bitiriyordu. O dünyaya adımını atarken... Peygamberlikle tanışırken biriydiesem, iki olmuştu, üç olmuştu, şefkati daha da artmış, hilmi daha da artmış, tevazu daha da artmış ve şecaati daha da artmış. Tevazu mahviyetti, <gülüyor> tevazu mahviyetti, mahviyet içinde. daima teslim olan bir kısım ruhlar vardır. Onları görünce o mahviyetleri içinde hiçbir şey yapamayacaklarını düşünürsünüz onları. Oysaki yine zıtları bir arada yaşayan Hz. Muhammed Mustafa, o mahviyet ve tevasu içinde fevkalade cesaretliydi. Alabildiğine cesurdu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zira güneyinde arkasındakiler geriye çekilince bu bana ait bir şeydir bağışlayın. Asaba bozuldu dememeye çalıştım hayatım boyunca. Sahabinin ordusunda hazimet olduğu dememeye çalıştım. ashabı geriye çekildiği zaman bir yanıyla o tek başına kalmıştı. İlk yalnız kaldığı günleri hatırlatıyordu bu durum İşte her şeyin bittiği işin yeniden başa düştüğü o dakikada amcasının oğlu Haris atının zimamından tutmuş bir başka rivayet Tâzete Abbas. Bazıları da sağ taraftan biri sol taraftan biri onu tutmaya çalışıyorlar ama fakat o köheylanın üzerinde öyle şahlanmış ki. "Enen nebi yulâ kadib. Ene ibn Abdülmuttalib deyip atını mahmuz diyor veya devesini. Ben nebiyim bunda yalan yoktur. Ve nebi korkmaz. nebi korkmaz Allah yolunda mücadele eder." Ben Abdurruttalib'in torunuyum. Ne kasteder buradan bilemeyeceğim. Belki de Fil asabına karşı tek başına çıktı. Ebrahim ile konuştu.